Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ali Bey. Geçin. Tabii. Teşekkür ederim. <gülüyor> Günaydın Ali Bey. Merhaba canım. Günaydın. Evet son derece kaotik bir ortam içinde... Başbakan da başbakanı uğurladık bazı seçilmiş gazetecilerin eşliğinde kendisi Japonya'ya gitti. Dün de özel bir toplantı yaptı Dolmabahçe'deki ofisinde. Evvelki gün mü? Böyle Cumartesi günü yaptı. Evet. Cumartesi günü yaptı ve medyada... ...seçilmiş medya olarak takip etti... ...seçilmiş okurlarına... ...duyurdular durumu... ...ne diyorsunuz bütün bu olup bitenlere? Bak e, işte 2013 yılını bitirirken... E, ...devam eden... E, ...tartışmalar... ...ya e, da yansımış durumda ve sanıyorum... ...2014 yılında bu anlamda... E, ...demokratik ve demokrasi anlamında... ...bir yok yılı olacak gibi gözüküyor... Hani e, tarımda vardır eğitimde siz de bilirsiniz var yılı yok yılı e, 2011'den bu yana e, çok şey yok olarak geçiyor temelde de demokrasi, Türk demokrasi. şimdi yolsuzlukların e, şaikası bir durumla karşı karşıyayız Türkiye e, bunun e, karşısında bu iş sonunda en tepeye kadar e, dayanmış durumda ve e, bütün bu net tablo görülüyor yani işte dört bakanınızı e, istifaya giriyorsunuz ya da devletin bir bakanlar kurulu yönetimi işletiyorsunuz e, olağanüstü bir süreçten geçiyor e, yürütme yargı emirleri ediyor işte de bunun üzerine diyor ki bu yolsuzluklar e, görünür zayıflıdır aslında e, paralel bir devlet var çeteler var e, darbe yapacaklardı de bu böyleydi. Aslında 17 Aralık yolsuzluk müdahalesi gibi gözüken şey bir paralel devlet müdahalesiydi ve hedefte bendim. Bunun arkasında bir cemaat var. Cemaat paralel bir devlet kurdu. Bunlar da ağırlıklı olarak hukuk alanında güçlüler, emniyet alanında güçlüler ve bürokratik alanında güçlüler. Dolayısıyla bunlar oluşturduğu kişiler bir araya gelip ...beni e, iktidardan uzaktan... <gülüyor> ...yolsuzluk... şeyinde e, bunlar başlattı... ...böyle bir... E, ...şey... E, e, ...sürerek... E, ...geçen bir bir yakın bir süre var... Ve ...yolsuzlukla ilgili bir hamle yok... ...ben şimdi geçen tüm antres ...toplantı e, için şey... bekledim en azından... Ya ...herhalde bu süre içerisinde bu kadar paralel devlet... ...Darı Bey Çep'i iddiasında bulunan... ...başbakan... E, İşte yakında açıklayacağız e, temaları da hem Başbakan'dan yakın çevresi e, işlendi. Hani e, susurluk sonrası e, bir savaş raporu vardı. Başbakanlık müsteşiriydi Kutlu Savaş o dönemde. Ya da müşaviriydik sanıyorum. Başbakanlık teftiş kurulunu hazırladı. Süre, ön rapor çıktıydı ortaya. Ve bunu da basınla e, paylaştık. Artık o raporun bazı kısımları. O gece açıklandı ama ambargoluyordu, yazılmadı. Sosurlukla ilgili işte bunun banka bağlantıları, bürokrasi bağlantıları. Evet. Ee, ve aynı zamanda yani sen iktidarsın. En büyük parlamentoda e, e, grubu bulunan birinin iktidar partisini yürütmesin, güçsün. Parlamentoyu harekete geçirirsin. Paralel devlet yani muhalefeti de içine katarsın. E, Herkes ayağına çağırırsın. Öyle bir şeyin de yok. Paralel devleti ortaya koyarsın. Böyle bir rapor falan yok, böyle bir çalışma da yok. Başbakanlık Teşkilat Kurulu çalıştırılıyor. Yani buna benzer şeyi Cumhurbaşkanı da yapabilir. Devlet Denetleme Kurulunu çalıştırır. Bir paralel devlet iddiası var. Bunun başbakan söylüyor istilik. Ondan sonra ve bir çete deniyor, bir darbe deniyor. O zaman darbeleri araştırma kuruluşunu kurarsın ve elimdeki organları devreye sokar. Böyle anonslar da edildi. Yakında bunların pazara çıkacak her şey açıklanacak. Demek ki bir soruşturmamın var. Şimdi bunların hiçbiri yok. ve e, Başbakan e, ve kendi medyası diyeyim artık. Yani Türkiye'de artık e, maalesef 12 Eylül rejimlerinde rastlanılan e, tipte e, nasıl tensip buyurursanız efendim diyen bir garip bir gazetecilik. Aslında gazetecilikte denmesi pek zor, akademisyen kişilikli, ee, hep aynı insanlar, aynı e, çevre içerisinde bulunuyorlar evet. ve bunların köşe sahipleri e, bu insanlar, hem akademisyen kimlikleri var, ne oldukları bu anlamda da belli değil, akademisyen mi e, gazeteci mi köşe, çünkü sayılabiliyorlar ve bunlar iktidara yakın, iktidar yorumcuları, ana çerçeve veriliyor bir çerçevenin içerisinde Dolanıyorlar. Yani emir komuta zinciri içinde giden bir tarzı hayatları var. Bunların içerisinde gerçekten e, liberal, demokrat, kimlikleri gibi kimliklerle de oynayan bu kartvizik ortaya çıkmış. Geçmişte bu kartvizikleriyle e, tanınan insanlar da var. Yani kendilerinin ayarlarını çok önemli ölçüde düşünmüş. Arkadaşlar da var, tanıdığınız insanlar da var. Toplantıdan çıkılıyor. İşte başbakanın yorumlanıyor. E, i̇şte başbakan şöyle demek istedi, tamam Yani sulandırılmış demokratlar, e, ayrı düşük demokratlar hanesi e, bitici genişliyor. Evet bu, yönetici... bu evet bu noktada bir bir şey geliyor aklıma onu sizinle paylaşmak istedim şimdi e, gerçekten de tuhaf bir durum ortaya çıkıyor yani bir takım bu toplantıya katılan hatta işte Yavuz Baydar'ın da T24'te net olarak yazdığı gibi basına kapalı olduğu söylenen e, Bölümüne de basın katılmış, basın adına kapalı katılmış, basına kapalı. Ondan sonra da bir takım açıklamalar yapıyorlar. Yalnız başbakanlığın kendi sözcüleri de var zaten. Niye onlar sözcülük üstleniyorlar da bayağı kap, şeyin kapısında çıkarken Dolmabahçe'deki ofisinin çeşitli insanlar çıkıyorlar ve başbakan şöyle dedi diye. Yorumlar yapıyorlar ama başbakanın bolca müşaviri, hükümet sözcüleri, bakanları filan var. Zaten bu açıklamaları yapacak. Zaten hepsi de katılmış. Niye? Evet. Yeni kabinenin de birçok üyesi de katılmış anladığım kadarıyla. Paralel, yani bir oturu... noktada başbakanı onama ve tasdik e, merci gibi çalışıyor bu grup bu arkadaşlar. Yani gerçekten e, yaptıklarının farkında değiller. Yani aynaya bakmaları lazım. Ne yaptıkları akademisyenlikle, e, bilimsellikle, bilim adamlığıyla, zaten bilim adamlığıyla filan yok bu şeyde. E, ne de gerçek gazetecilikle e, bağdaşır. E, böyle bir fikr düştü Türkiye'de, AKP iktidarı döneminde e, ve açıkçası bu kütlesi de son dönemde ikiye de bölündü. Yani aynı şey başlık tarafta da var. Hiç yolsuzluk kelimeleri edilmiyor. Başbakanın paralel devlet. E, tanımı sorgulanmıyor. Soru sorulmuyor içeride. Yani şöyle baktığınızda e, ciddi soru soran herhalde bir kişi, bir iki kişi falan var. Onlar da cemaat zetelerinden gelen e, insanlar olarak görülüyor. Sonra hangi kısaltlar içerisinde bu toplantıları insanlar alıyor? Akademisyenler, gazeteciler, iş dünyasından insanlar. Hangi kriterler üzerine yapılıyor? Bu zaten Türkiye'de gerçekten medyanın içinde bulunduğu yani müsaadeye mazhar olan medya mensupları ya da kişilerin toplandığı ve başkanın dediklerinin daha da süslendiği, onandığı bir toplantı uzantısı halinde karşımıza çıkıyor aynı şeyler aynı kişiler ekranlarda bayağı boyu gösteriyor aynı kişiler zaten köşeleri var başkalarına köşe vermiyor ya da köşeleri Gidenler zaten yeni köşeler bozuluyor bu insanlara. Dolayısıyla e, gerçekten e, fişlenmemiş medyanın çağrıldığı toplantılar oluyor. Peki ben başka bir şey de sormak istiyorum bu noktada. Çok önemli bir nokta aslında. Cevabı açıkça açık gibi görünmekle beraber o kadar da basit değil. E, pek çok gazeteci ve gazete kurum olarak da çağrılmıyor mesela buraya çağrılmadığı gibi işte başbakanın özel uçağıyla şeye de götürülmüyorlar Bu yurt dışı seyahatlere son Japonya'da olduğu gibi 12 gazetenin dışarıda bırakıldığı tespit edilmiş mesela ve en yüksek tirajlılar yani Türkiye'deki tirajların neredeyse dörtte üçünü oluşturan gazeteler temsil edilmiyorlar Ee, bu, peki buna katılan gazeteciler sormuyorlar. Niye sormuyorlar? sormuyorlar. Niye sormuyorlar biz bizi çünkü... çağırdığınız ötekiler olmadan biz de gelmeyiz deme cesaretini göstermeleri gerekmez mi aslında? Öyle bir cesaret yok. Demokratsız diye geçinenlerin kalitesi bu noktada yani. Zaten yani bunu sorsa bir daha bir kez hatta köşesinden olacağını bildiği için bir emir komuta dinliyor. Bunu darbe dönemlerinde rastladığımız Şu listeleri, hatta hatırlayın şimdi konuya atıyorum. E, son e, Parti Genel Kurulu'nda AKP e, Kongresi'ne e, yani ben de afiyet edilmemiştim. Bir yanıt bulamamıştım. Ama Başbakan'ın e gazetelerinin listesini kendi hazırladığını kendi konuşmasında söyledi. Bunlar niye dahil değil? Evet. Şimdi bu noktaya gelmiş bir durumda. Yani otoriterlik eee Alanı bu. Bu otoriterliği olmayan bir kitle var orada. Ali Bey bir de ekleme yapabilir miyim? Şöyle bir durum var. Yani gazetecilerin arasından bir kişi, aynı zamanda televizyon da yorumcusu bu kişi, Yiğit Bulut bir şekilde başbakanın baş danışmanı kadar olabildi. Yiğit Bulut da bir şekilde örnek olmuyor mu bu gazetecilere? Yani bu şekilde davranırsanız eskiden ne düşündüğünüz önemli değil aynen Yiğit Bulut gibi. Bir şekilde hükümet tarafından düşünmeye çalışırsanız başbakanı biraz daha hoşuna gidecek şeyler yazarsanız onun baş danışmanı gibi, gibi onun baş danışmanı bile olabilirsiniz gibi bir düşünce akıllarına gelmiyor mudur diye düşünüyorum ben. Ya, zaten ben şunu söyleyeyim yani bu, bu işte e, yani e, farkındalık e, ne ölçüde bazı insanlarda ne yaptıklarının e, hakkında onu tam bilemiyorum ama yapılan şu görüntü bir basın ilişkisi değildir bir anmadesinde yani demokratik bir ülkede bir başbakanla hele ortada büyük bir yolsuzluğun ve devlet içi haralal devlet iddialarının olduğu bir e, yarılma da tam bir yarılma da e, basın fonksiyonu olmamıştır orada. böyle bir fonksiyon yok o toplantı dışında da içinde de dışında da. Toplanılıyor. Bakanlar, danışmanlar, iş dünyasından insistan. Ve e, akademisyen gazetecilik dediğimiz bir tür son yıllarda çıktı. Bunlar da hayatta ya? Düşünür olarak yazarsın. Gazeteci misin akademisyen misin? Zaten akademisyen olarak yaptıkları hiçbir şey yok. Haftada beş tane köşe yazısı yazmak e, akademisyenliği zaten bitirir. Dolayısıyla bunlar aynı zamanda müsaadeye maskar bir ekip. Müsaade ediliyor. Niye beni çağırmıyor, niye seni çağırmıyor? Niye başkalarını çağırmıyor? Bu dönem dönem değişebiliyor. Geçmişte, yani, e, işte daha ulumlu zamanlarda herhalde has kastelerinden 15 kişi giriyordu bu toplantılara çağrılıyordu. Şimdi sembolik 2 kişi, 3 kişi çağrılıyor. Dolayısıyla gerçekten rezalet bir görüntüdür bu. Yani şu anda Türkiye e, dünyada e, işte kimse Erdoğan'ın paralel devletine falan bakmıyor, yolsuzlukların üstü kapanmasına bakıyor. Bir de neye bakıyor? Papağan gibi toplantıdan çıkan, onları yorumlayan bir kütle var ki bunların içerisinde kendisini liberal demokrat diye tanımlamış insanlar da var. Erdoğan'ın e, 30 tane yiğit var. Bir tane yiğit ki. Bu gerçekten bir tükenmişliğin manzarasıdır. Şimdi, Başbakan Beri'nin iddiada bulunuyor. Kardeşim diyor, paralel devlet bunlar devlete şey yaptılar dedi de cemaat, tamam mı? Küresel cemaat suikast dedi. diyor. Yani küresel kaos evet. ve küre kaos lobisi, yani küresel, küresel, küresel suikast. Ülkes diyor. Artı istiklal savaşı diyor ya. Evet. Neyin istiklal savaşı diye soruyor. Şimdi aynı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin ziyareti var Mayıs ayında. Ha. Şimdi Mayıs ayında zaten bananın kuyruğu koptuğu şeylerden dış dinamikler açısından söylüyorum ABD açısından söylüyorum. Mayıs'ta bunlar Yine aynı e, uçaktaki kitle e, herhalde sizler, e, tırnak içinde demokrat, liberal e, yazarlar, rüzgarın esişine göre demokratlığın tonları değişen, liberalliğinin tonları değişen e, e, kişiler soruyorlar. Fethullah Gülen'le görüşecek misiniz? Aradan Mayıs, 10, 14 Mayıs'mış. ...şu anda resmi programımızda böyle bir durum yok... ...diyor başbakan. Ama Gökten ne yarar ki... ...yer kabul etmez diye cevap veriyor. Nasıl anlamadım. Bir daha söyler misiniz? Siz Gülen'le... ...görüşecek misiniz? Birleşik Devletleri'ye gidiliyor. Evet. Gazeteciler soruyor. Fethullah Hoca ile görüşecek misiniz? Sayın Başbakan diyorlar. Evet. O da gayet nazik bir şekilde. Şu anda resmi... ...programımızda böyle bir durum yok. Ama Gökten ne yarar ki... ...yer kabul etmez? Yani... Hoca efendi e, görüşmeyi isterse ya da kabul ederse biz de müteşekkir kalırız diyor. Bu yorumu bu. Yani bir, aradaki şeye bakar mısınız? Mayıs dağ bir anı paralel devlet olmuş bu memlekette. Evet. Yani çete olmuş. O zaman sen çete var, paralel devlet var, darga var, küresel suikast var dersen elindeki organlar neler? 330 milletvekilinin var. Parlamento neredeyse yürütmenin emri altına girmiş. O parlamentonun araçları var mı? Var. Başbakanlık teşkilatı ve alet var mı elinde? Var. İsparet bilmem ne. Sen bunları ara yetişkin çıkarırsın. Paralel devletin lideri bu. Batı çalışma grubu bu. <gülüyor> Paralel devletin. Bunları ortaya koyarsın. Bunların mali varlıklarıyla soruşturma var Dış uzantıları bunlar dersin ve kamuoyu seni ha vallahi bir paralel devlet varmış. Hayır bunu yapmıyorsun, bunları suçluyorsun ve Türkiye'de bir fişleme polisi başlıyor. E, önce emniyet, 1500'e yakın insan. Mesela paralel devlet Hüseyin Çapkın mı mesela ilk görevden alınan emniyet, İstanbul Emniyet müdürlüğü Paralel devlet unsuru mu? Adalet Bakanlığı Müslişeri görevden alındı, paralel devlet unsuru. <gülüyor> Evet. bu yansıyor aşağı doğru 200'e yakın bunların hepsini de sen atamışsın üstelik <gülüyor> buyururlarsa görüşmekten mutluluk duyarım diyorsun neyse yani işte sen, ya bunlar sorulmaz mı içeride paralel devlet kimler sen niye bu organik çalıştırmıyorsun madem bundan şüphe ediyorsun bir aydır demediğini bırakmadın bir de şey var Aa, değil mi? ama kimse de şu soruyu sormuyor Evet. Bu e, bakanlar hakkında İstifa bakanlar hakkındaki Süreci sen e, Partiçi e, kurumunun Partinin elemanları bunlar Niye şey yapmıyorsun incelemiyorsun Değil mi Ayrıca bir de partinin imkanları var Oğlunu Olsa e, İzin vermem falan Lafları ediliyor da Dolayısıyla gerçekten bir kumpaktan söz ediyor Bay Akın Danışmanı tutuyor diyor ki orduya bir kumpas kuruldu. Evet. Şimdi bir de yani şey var bu başbakanla seçilmiş gazeteciler, başbakan tarafından seçilmiş gazeteciler arasında ya da yazarlar arasında yapılan toplantıda başbakan bir de şey demiş ıslak imzalı bir mektup da geldi diye bir Fethullah Gülen'den bir barış teklifi yani uzlaşma teklifi geldiğini ima eden bir söz söylemiş. Orada takım... da doğruyu Ha işte Söylemüyor. onun için Arzu Yıldız da onu da açığa çıkarttılar bazı gazeteciler de. Yani orada kendisine gelmediğini aslında mektubun daha sonradan Fethullah Gülen'den gelen mektubun aslında Cumhurbaşkanı'na yazıldığını başbakanın da görmesi için de ona da sisilendiğini tabir caizse Söylemişler. Bunu sonradan açıklamak zorunda kalmış ama baş başbakan. Evet. Orada da yani o süreci e, aktörü olan gazeteci de o toplantıda. Evet. evet. Yani o, o da o toplantıda. Şimdi bakın çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Benzeri şeyleri biz e, hayatımızda pişti dönemlerde özellikle de e, darbe dönemlerinde rastladığımız. Bu pişleme ve kataloglama. Şimdi çok e, tarihlerinde böyle bir şey muhafazakar kendi içinde birbirini fişleyip kataloglamaya başladı. Şimdi bakın herhangi bir kurum, e, şimdi bu emniyet bir çıktı. Şimdi paralel devlet çete ve bürokrasi çete ağırlıklı olarak örgütlü. Şimdi onun dışında Merkez Bankası'nda çete var mı? Kamu bankalarında çete var mı? Bak, tırnak içinde bağımsız idari otoriteler çete var mı? Şehircilik Bakanlığı'nda çete var mı? Yok efendim Ulaştırma Bakanlığı'nda çete var mı? Kim kime bağlı? Kim öğretici bir cadık havuna dönmüş durumda? Evet büyük bir dağınıklık ve savrulma da göze evet. çarpıyor aslında. Ve inanmıyorum tabii bu eskiden yani bu tür şeylere muhatap olmuş insanlardı, İşte pişleme katılım ama muhafazakar bir oku içinde i̇şte birbirinin pişlenmesi. Şimdi aşağıya doğru indiğinde yani AK ve Gülencilik o kadar bezirgin bir hat değil. İçişe geçmiş. Şimdi Başbakanı getirdiği bir İçişleri Bakanı var. Hatay açıklaması Türkmenlere yardım gidiyor. Sanki Kızılay çadırı gidiyor. E gidiyorsa niye açmıyorsun kardeşim? Şu kamyonun şeyini. Evet. Türkmenler var orada. On, onlara yardım gidiyor. Burada çuval diyorsunuz. Orası ayrı bir konu. İkincisi kimlerin döviz aldığını biliyoruz. Bu 21 Şubat 2001'de yaşanan hikayedir. Benzer hikaye. Ama Merkez Bankası'na bakıyoruz. Merkez Bankası açıklamasına bile girip, yok. Verilerine bakıyorsun. Çok net bir şey görüyoruz. Öyle bir hareketlilik yok. Yani birileri spekülasyon anlamında 17 Aralık'tan önce döviz almamış. Bankaların döviz cüzdanlarına baktığınızda bu hareketleri de biliyorsunuz zaten. Şimdi o zaman Merkez Bankası alaya, ala ala ala, alaya göre nerede duruyor? Çünkü bunlar çok bilgili olaylar. Yani siz küresel finansal sisteme bağlı bir ekonomisiniz. Hassasiyetiniz çok yüksek. Sermaye akımlarına muhtaçsınız. Ve sizin kurumlarınızın katıl oradan fişlenmesi, oradaki çalışanların fişlenmesi herhangi bir kurumda. Başkan bizden yardımcısı ondan fişle. Yani bu hale müsteşar bizden yardımcısı ondan. Genel müdür muavini oradan fişi bir noktaya doğru gider ve bu gerçekten e Yüksek bir tahribata e, sebebilecek. Şimdi MIT için ne diyor? Diyor ki biz oraya diyor kendimiz kurmadığımız için diyor. Onu şeyden öğreniyoruz, toplantıya katılan Avni Özgür'ün yazısından. İstihbaratı biz kurmadık. O yüzden hala açıklarımız var. Ama hızlı telafi edeceğiz. İstihbaratı biz kurmadık. Yani orada mesela MIT'in içinde bu cadı devam ediyor mu? Emniyet döndüğü gibi. Orada da Türk Silahlı Kuvveti'nin içerisinde cemaatçi var mı? Necdet Özel'de Başbakan Erdoğan cemaatçi tespiti yapıyor mu? Atalım mı soruda. Böyle bir şey varsa bunları da konuşmak lazım. Ve gerçekten ülkeyi inanılmaz kötü bir noktaya doğru götürüyor. İşte neydi? Askerler, ona bağlı ideoloji, fişleme kataloglama. Fişleme kataloglananlar, o zaman ya yani bu toplantıya katlananlar içinde e, muzdarip olanlar var. Fişleme kataloglamalarda yer alan isimler. Bugün bu başbakanın bu toplantısının çıktığında başbakanın A, B, C, D planlarını yorumlamaya başlıyorlar. Yani gerçekten e, afak bozucu bir durumla e, karşılaştık. Bir yandan da şey Efkan Ala'nın işte operasyon öncesi dolar alanları biliyoruz diye Ala'nın pardon soyadı Ala diye okunuyor. Efkan Ala'nın operasyon öncesi dolar alanları biliyoruz temesi ama merkez bankasına göre de döviz alımı olmadığını rakamlarla yalanlandığını da biliyoruz. Halbuki evet. elimde belgeler olduğundan soruyorum demişti. Hayır kardeşim belgeni madem öyle. Yani bu şey, başbakan ve ıı, işleri, ne başbakan işleri başbakan müsteşarı işleri bakın hiç kimse işken bir kübra'dan ortaya koyup ıı, kimse kimseyi suçlamamalı. E, şimdi ne oluyor? E, 17 bu hatay dış dünya açısından inanmıyorum 17 Aralık kadar önemli. Yani evet. çünkü adam diyor ki AKD'ye gidiyor diyor. Evet. İHH, MIT'le birlikte aynı arabada İHH sorumlusu var. Bir kızıl ay sandığı gidiyor. Açıklamalar öyle. Ve MIT de yanında. Ve savcıya kamyonu açmıyorlar. Evet. Savcı Hatay'ı terk etmiş zaten. sonuç olarak. Yani, bu, bu inanılmaz bir şey. Yanılmaz bir şey. Hayır arkasından da işte bir de zirvede şey de var dolma Dolmabahçe bunların hepsinin adı da zirve ya yani dolma bahçe zirvesinde de yeniden yargılamalara olumlu baktığını söyleyerek hükümet kendisi başka bir alternatif planı da devreye sokmuş oluyor. Bir de böyle bir şey var e, Feyzoğlu ile de görüşmüş e, Barba Başkanı Metin Feyzoğlu ile. Ya bu, bu adamı içeri tıkacaklardı e, Feyzoğlu'nu. Neredeyse. Aynen. O kadar sert kıymet vermedikleri bir insandı hükümet ve başkanlık. Özellikle üstünde. gezi olayları sırasında evet. tabii. Yani ne, vermediklerini bırakmadı. Şimdi bakın ben aylar önce işte bu başkanlık meselesinde ittifak arayışları yorumlarken Erdoğan bu anlamda Kürt siyasi hareketiyle Ee, ve işte İmralı ile olan görüşmelerde bir böyle bir ittifakın e, muhtemel ittifaktan söz etmiştim ama aklıma açıkçası e, yani böyle bir e, yolsuzlukların üstüne örtarken Ergenekon Balyoz e, çevresiyle ittifak kuracağı aklıma gelmemişti. Ha şunlar vardı. Ta Mecdet Özel'in Genel Kumay Başkanı olmasından itibaren ordunun yani özelliği Erdoğan ittifakı Ee, çok kuvvetli bir ittifak haline karşılıklı ve karşılıklı tabirlerle bu yerine oturdu. Askerin Sayıştay denetiminin dışında çıkması. Zaman zaman bu şeyin e, Gülenci e, taraflarla e, olan çatışmayı şeyde de görürdünüz. KCK'da yok efendim bu e, Balyoz ve Ergenikon davalarının e, ne, ilişkin işlemlerde ha şunu da belirteyim Tabii ki eğer Ee, ...yanlış mahkeme edilmişsi insanların. Bu, ben de buna da ünlüyorum. Bu iki grup arasındaki çatışmaya kurban edilen e, yapılan yanlışlıklar, e, sulandırmalar, e, iddialama e, hafiflikleri, delillendirme hafiflikleri, yanlışlıklar söz konusudur bunlar. Çünkü bu süreççesi bu iki grup bu davalarda yansıyan çatışmalar yaşandı. Ama kendilerine darbeleri yapan insanlara kol girmelerini, yapma girişini bunların insanların korkuyla kola girmelerini anlamak mümkün değil. Bu da şunu gösteriyor. Dolayısıyla Zul, en tepe noktaya ulaştığını ve ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla o can hali insanlara bir anda e, küp siyasi e, hareketiyle barış şeylerini oturtturuyor. Bir taraftan da Ergonokon e, süreçlerini aklıma alıyor. E, deçecektim yöntemleri bulmuyor. Evet, Feyzoğlu Erdoğan'ın son derece ılımlı baktığını söylüyor. Yani Yeniden bu, bu Baralar Birliği Başkanı Erdoğan'a yani iyi bulut gibi bir danışman olabilir. Gayet iyi. Bu maksim öyle gözüküyor. Ee, ve yani sonuçta bu yelpaze böyle bir görünüm arz ederek 2014'ünde biliyor. Evet öte yandan da bu Halkbank genel müdürü için dürüsttür diye konuşan başbakan sonra farklı da konuşmuş anlaşılan. Evinde bulunan paralar kabul edilemez demiş. Evet yani böyle o zaman, bir... O zaman o zaman yani, yani bu işler biraz böyledir. Sonra e, kopar. Mesela bayraklarla da. Yani şu anda mesela bayrakların durumu ne? Erdoğan bayraklar. Artizel net ekliğinden, partiden, bakanlıktan istifa ederken söylediği söz ben emirleri getirdim diyor adam. Bunu niye evet. sormuyor? İçerideki arkadaşlar siz ne hangi emirler verdiniz Sayın Başbakan? Şehircilik bakanımıza. Evet. İmarla ilgili hangi emirleri ve hangi şeylerle verdiniz? Bunları açıklayın diye sor, sormanız gerekiyor. Evet. Böyle bir şey yok ki. Peki bu durumda bu çok paralel bir Abi, kaos de, içinde. Başbakan e, biraz e, tavsiye ederim mahattirle görüşsün. İktidarın ilk yıllarında iki kez filan görüşlüydü mahattirle. Uzun süre kalan bir e, İslami e, liderdir mahattir, yani ve oldukça da. Otoriterdir Ama başarılı bir döneme de imza atmıştır yani bazı konularda. Çok örnek aldığı bir liderdir. E, kendisinin Malezya'da Mahathirle görüşmesini tavsiye ederiz. Önemli tecrübelerini aktarır. Evet. Peki çok Peki, tavsiye teşekkür. Tavsiye etmelim yani. Peki çok teşekkürler İzledim. Ali Bey. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.